1805 numaralı konu Cündüb el-Beceli radiyallahu anh'ın nasihatleri Cündüb el-Beceli radiyallahu anh şöyle buyurmuştur Allah'tan korkunuz ve Kur'an okumaya devam ediniz çünkü bu karanlık gecenin nuru gündüzün zinetidir Bir musibette karşılaştığınızda mallarınızı kendinize ve nefislerinizi de dininize kalkan yapınız asıl zarar insanın dininde uğradığı zarardır helak olan da dini hususunda helak olandır Biliniz ki cennetten sonra fakirlik, ateşten, cehennemden sonra da zenginlik yoktur. Çünkü ateş, esirini asla bırakmaz, onun yarası iyileşmediği gibi yangını da sönmez. Eğer bir Müslüman bu dünyada bir Müslümanın kanını dökmüşse bu kan kıyamet yönünde onunla cennet arasına girecektir. Kişi oraya hangi kapısından girmeye kalkışırsa kalkışsın bu kan karşısına dikilerek onu geri çevirir, Ademoğlu vefat edip defnedildiğinde ilk önce karnı kokar, o halde onu haram şeylerle beslemeyiniz, mallarınız ve canlarınız hususunda Allah'tan korkunuz ve hiçbir Müslümanın kanını akıtmayınız.